Bugünlerde İstanbul Boğazı'nda yelkovan kuşlarını ağırlıyoruz. İstanbullular, boğazdalar. Ancak boğazda balık tutan balıkçılarımızın ne yazık ki oltalarına takılarak yıcan veriyorlar ya da yaralanıyorlar. Bugün yelkovan kuşlarını konuşacağız. Ornitolog yani kuş bilimci Dilek Şahin konuğumuz. Dilek Hanım Merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle bize biraz yerkovan kuşlarını tanıtabilir misiniz? Ee, özellikleri nedir, hikayeleri nedir? Ee, sorunumuza sorunumuzu konuşmadan önce biraz kuşları tanıyalım. Yerkovan kuşunu tanıyalım. Tabii. E, yerkovan e, aslında ismi çok bilinmeyen ama özellikle İstanbulları çok iyi tanıdığı bir kuş. Bazı sürekli Karadeniz ve Marmara arasında uçarlar. Ve çok nadiren boğazda kondukları görülür. O yüzden de hani bütün vatandaşların gördüğünde bu kuşlar nereye gidiyor diye merak ettiği bir kuş. Keza aynı soruyu bilim insanlara da çok uzun zamandır soruyor. Yer kovan bir açık deniz kuşu. Açık deniz kuşu dediğimizde matılar gibi hayatının belli dönemlerinde sık sık karaya çıkan değil. Tam tersi sadece üreme döneminde karaya çıkan. Bunu da genelde ıssız adalarda üreyerek yapan. Ve diğer geri kalan tüm zamanını denizde, açık denizde avlanarak, dinlenerek geçiren kuşlar. Ee, Yerkuanlar albatrosların Türkiye'deki e, temsil edilen bir akrabası. Tüp burunu ailesine üye. Ee, Gagalarının üzerinde böyle iki tane çok geniş tüpler bulunur. Ve hayatlarını tam suda geçirdikleri için... Mecburen denizden yoğun miktarda tuz alırlar yedikleri besinler ve deniz suyuyla ve bu tuzu burunların üzerinden atarlar o yüzden tüp burunlu derler o tüplerden çıkar Hal böyle olunca da yani kovan kuşları tatlı suya neredeyse hiç ihtiyaç duymadan dolayısıyla hani karada tatlı su alanlarına gelmeden bütün hayatlarını denizde geçiren kuşlardır Çok büyük kuşlar değil küçük bir martı boyutunda aslında üzeri koyu renkli altı açık renklidir biz özellikle İstanbul Boğazı'nda sürekli sürüler halinde uçarken görürüz onları. Bireysel olarak çok genelde takılmıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Ve sadece Akdeniz havzasında bulunuyor bu kuş. Yani Akdeniz ve Karadeniz arasında geçiş yapıyorlar. E kara üzerinden uçmayınca da mecburi geçiş alanı olarak Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı özellikle kullanıyorlar. Ve biz bu alanda çok rahat gözlemleyebiliyoruz bu kuşları. Yani göç yollarındaki bir uğrak olarak şu an İstanbul Boğazı'ndalar. Doğru mu anladım? E aslında ben göç yollarına bir uğrak yeri demezdim de zorunlu evet. geçiş alanı derdim. Anladım. <gülüyor> e peki bugün yaşanan problem ya yani ekstrem bir durum mu? E yoksa her yıl e, rastladığımız bir sıkıntı mı? Şimdi bu İstanbul Boğazı'nda özellikle kıyı olta balıkçıları ile yaşanan problem çok çok ekstrem bir problem. E, Yelkova'nın sayıları bu mevsimde Boğaz'da çok normal. Biz orada balıkçılarla çalışırken, konuşurken bazıları işte bunların sayıları ilk defa bu sene bu kadar arttı gibi tepkiler verdi mesela. Hayır öyle değil. Aslında bahar aylarında bu sayılar çok çok normal İstanbul Boğazı'nda. Fakat anormal olan şu normalde Yelkova'lar kıyıya dediğim gibi çok yaklaşmadıkları için insandan da çok kaçındıkları için e, normal bir zamanda Boğaz'da sadece geçiş yaparken görürüz. Özellikle daraldığı noktalarda Su, suda dinlenirken ya da kıyıya gelirken hiç görmediğimiz bir tür. Yani yıllardır kuş gözlemcileri, yelkovanları takip ediyor. Böyle bir gözlem hiç yapılmadı. Fakat bu sene e, şüphelendiğimiz şey şu. Muhtemelen çok yoğun balık artışı var boğazda. Ama bunun tabii ki verilerle doğrulanması gerek. E, ki yelkovanlar hani tabiri caizse delirmiş modda e, kıyıya çok çok yakın bölgelerde. Kıyıdan belki yarım metre açıkta bile o balığı avlamaya çalışıyorlar. Böyle olunca da tabii kıyıda aynı zamanda balıkçı, da, balıkçı sayısı da çok yüksek olta balıkçıları. Onlar da aynı balığın peşinde. Böyle olunca da bir etkileşim oluyor ve yelkoğanlar çoğu zaman sizin de bahsettiğiniz gibi oltalara takılıyorlar istemeden de olsa. Evet ee, peki bununla ilgili e, şu an bildiğimiz kadarıyla herhangi bir yani kuş gözlemcilerinin ya da gönüllerin çabaları dışında Bildiğim kadarıyla bir gelişme, bir önlem alınmış değil. E, sizce neler yapılabilir bu problemi ortadan kaldırmak için, yelta, yelkuvan kuşlarını kurtarmak için? E, aslında biraz gelişme var. Bugün daha yeni gelişmeler oluyor. Öyle mi? Öyle yeni, tamam. yeni oluyor. Şimdi geçtiğim yani hafta sonu, bu 21-23 Nisan hafta sonunda tatilinde e, dediğiniz gibi biz yoğun bir sürü kuş gözlemcisi alana gittik. Oradaki balıkçıları elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalıştık ve özellikle takılan kuşları mümkün olduğunca e, olta iğnelerinden temizleyerek kurtarmaya çalıştık. E, burada tabii ölen kuşlar da oldu. O ölen kuşların toplanması ve araştırma için kullanılması e, yönünde çalıştık aynı zamanda. E, sonrasında kuş gözlemcilerinin emeğiyle ...birçok kurumu harekete geçirmeye çalışacak... ...tabi tatile denk geldiğimiz için biraz kötü bir şanslı ama... doğa koruma milli parklar örneğin birinci bölge müdürlüğü... ...çok hızlı e, aksiyon alarak bize bir ziyarete geldiler alana... ...ve al, durumu teftiş ettiler, bir tutanak tuttular... ...il tarım müdürlüğünden kişiler çağırdılar... Tabii şimdi bu amatör avlanma olta ile avlanma tebliğinde... ...ne yazık ki bir açık var... E, ...bunu bir izinle yapıyor balıkçılar... Ve orada sadece izni olmayanları mesela zabıta bir teftişe geldiğinde sadece izni olmayanları alandan çıkartabiliyor ama diğer geri kalanları izni olduğu için zaten yasal bir şey yapıyor. Tebliğde hedef dışı avlanma özellikle deniz kuşlarının hedef dışı avlanması yönünde hiçbir şey olmadığı için böyle bir acil durumda şu anda yasaklama yapmak en azından hemen e, söz konusu olmadı. Ama hem Valilik, hem e, Orman Su İşleri Bakanlığı, hem Gıda tarım Hayvancılık Bakanlığı bize sağ olsunlar destek oldular. E, örneğin bugün gidip alana bir afiş asıldı balıkçıları bilgilendirmek yönünde. Yer kovan kuşları reneşli tehlike altındadır. Burada işte balıkçı ortalarına takılmaması için lütfen duyarlı davranın gibi e, uyarılarla sosyal medyadan destek vereceklerini söylediler. Ama tabii ki bunların hepsi e, olayı çözmek için tamamen yeterli değil. Orada aslında bir 200-300 metrelik bir alanın akıntı burnunda... En azından kısa bir süre kuşlar oradan gidene kadar en azından geçişe devam edene kadar hani bizim kuşları suyun üzerinde görmediğimiz zamana kadar balıkçılığa kapatılması en doğrusu olur. Hı hı. Çünkü bu ne olursa olsun bir tane balıkçı bilinçliyse o gittiğinde gelen ikincisi o kadar bilinçli olmayabiliyor. Ve istemeden dediğim gibi avlanmaya devam edebiliyor. Ee, biz kuş gözlemcileri olarak ve diğer doğal gönüllüleri olarak Elimizden geldiğince alanda bulunup en azından takılan kuşları kurtarmak ve balıkçıları bilgilendirmek için çabaladık. Bence orada devletten yetkili insanların, kurumların görülmesi, balıkçıları uyarmak ve daha dikkatli davranmalarını sağlamak yönünde de faydalı olacaktır. Yapabileceklerimiz bunlar. Evet harika bir iş yapıyorsunuz. Peki Dilek Hanım bizi dinleyenler... Evet. Bu konuda neler yapılabilir size ya da yelkuvan kuşlara nasıl yardımcı olabilirler? Bildiğim kadarıyla Doğa Derneği'nin bir imza kampanyası vardı. Evet. Ona destek olabilirler. Belki bunun dışında ne yapabilirler bizi dinleyen Eğer Şimdi şöyle, bu durum biz akıntı burnunda tespit ettik sadece kuş gözlemcileri olarak. Ancak bu durumun öncesinde birkaç hafta, zaten üç hafta öncesinde dayanıyor yelkuvanların... Yüksek sayılarda bir araya toplanması büyük gruplar halinde belli alanlarda e, suyun üzerinde dinlenirken görülmeleri Boğaz'da. Örneğin bunu ilk Üsküdar'da bir kuş gözlemcisi keşfetti. Üsküdar kulesinin çok yakında kıyıya çok yakın e, beslendiklerini keşfetmişti. Sonra Akıntıbo'nun da böyle bir mevzu olduğu ortaya çıktı. Şimdi bugün mesela Yeniköy'de aynı e, davranışı gördüklerinden bahsediyorlar. E, sanırım özellikle biz İstanbullular... E, Boğaz kenarında yaşayanlar böyle bir şey gördüklerinde büyük yelkovan sürülerini beslenirken kıyıya yakın beslenirken gördüklerinde belki bir sosyal medya aracılığıyla belli etiketleri kullanarak yelkovan etiketini kullanarak örneğin ya da İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu sosyal medya hesaplarından bizi haberdar ederek Doğa Derneği'ni haberdar ederek vesaire bize haber verebilirler çünkü bunun şu anda hangi boyutta ve nerelerde gerçekleştirdiğine çok gerçekleştiğine çok hakim değiliz ve bunu bilmek istiyoruz. Bu verebilecekleri en büyük destekler birisidir. E, i̇kincisi de sık sık eğer yapılabiliyorsa alana gidip Arnavutköy'e oradaki balıkçıları kontrol etmek hazır gitmişken belki kuşları izlemek biraz. Bu da iyi olacaktır. Dediğiniz gibi dilekçe verilebilir. Bu konunun e, yetkili e, kamu kurumlarında gündeme gelmesi çok çok önemli. Çünkü hedef dışı avlanma en azından deniz kuşları için. Ne yazık ki Türkiye'de e, çok da yasal mevzuatta olan bir konu değil. Aslında bu profesyonel balıkçılıkta karşılaştığımız Ticari balıkçılıkta yaşadığımız bir mesele. Ee, biz bunu ben kendi ufak bir projeyle Ege Denizi'nde de balıkçılarla çalışmıştık. Ee, oradaki boyuta da çok hakim değiliz. Yani bu konunun daha çok gündeme gelmesi önümüzdeki senelerde yaşandığında da daha hızlı önlem almamızı sağlayacak. Ve ne kadar çok kişi bu konu hakkında bilgi sahibi olursa bu önlemlerin hepsi o kadar hızlı gelecektir diye düşünüyorum. Peki yelkovan kuşlarının türü nesli tehlike altında mı? Ya yani bir popülasyon sorunları var mı genel olarak bugün yaşadığımız sıkıntı dışında? Evet aslında biraz ondan da bahsetmek gerek. Şimdi orada bir sürü kuş yaralanıyor, ölüyor diyoruz. Ama bu her gün her yerde bir sürü canlının başına gelen bir şey. Yelkovan kuşları hakkında belki bir nefes daha özel olan şey bu deniz kuşların dediğiniz gibi nesli tehlike altında. Zaten deniz kuşları dünya genelinde en büyük tehdit altında olan kuş gruplarından birisidir. Ee, Bunu sebebi de şu: çok yavaş bir yaşam stratejisine sahipler. Ee, neredeyse insan kadar yavaş. hani bütün yaşamları uzun. Bir 30 yerkovanı yani için konuşursam, 30-40 yıl yaşadıkları biliniyor. Üreme olgunluğuna çok geçerliyorlar. Yani yuvadan bir canlı bir yavru ayrıldığında 5-6 yaşına kadar. O yuvaya geri dönüp üremeye başlamıyor. Denizde bir keşif zavanı var. Çünkü üremeye başladığında e, yavrusuna garantili bir şekilde besin getirebileceği yerleri arıyor denizde. Buna da hani üretken alanlar diyoruz denizdeki. E, üremeye başladığında ise her sene sadece bir yumurta bırakıyor. Zaten hani 20-25 senelik bir üreme yaşamı olan bir kuştan bahsediyoruz yaklaşık olarak. E, 20-25 yavru çıkartıyor demek bu bir bireyin. E böyle bu Zaten bir tane yumurta bıraktığında karada da çok büyük tehlikelerle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi bütün kıyı alanlarımız, bütün adalarımız turizm baskısı altında. İnsanın gittiği her yerde çok fazla ev sıçanı dediğimiz fare türü var. Ve bu fare türleri yer kovanların zaten yumurtalarına çok fazla zarar veriyor. O, o bıraktıkları bir yumurtayı zaten... Büyük oranda fareler alıyor. Yuvalarda üreme başarısı çok düşük. E, deniz tarafına baktığımızda dediğim gibi e, ticari balıkçılıkla etkileşimleri çok yüksek. Çünkü e, balık neredeyse ticari balıkçılık da orada ve kovanlar da orada. Etkileşime girmeleri kaçınılmaz. Ölüm oranları çok yüksek denizde. Popülasyondan bu kadar yavaş çoğalan bir popülasyondan bir bireyin bile kaybı gerçekten önemli etki yaratabiliyor. Deniz kuşlarında bu çok bilinen bir şey. Ee, bizde şöyle bir gerçek var. Yelkovan kuşları ıssız adalarda ürüyor dedik ve sadece Akdeniz'de ürüyor. Yani Cebeli Tarık'tan Atlantik'e açılmayan kuşlar. Akdeniz ve Karadeniz arasında bütün hayatları. Bütün dünya popülasyonunun en fazla 90 bin birey olduğu düşünüyor. Yani Akdeniz'de 90 bin direk yelkovan olduğunu düşünüyoruz ve başka hiçbir yerde bu kuştan bir örnek daha yok. Ee, şimdi böyle olunca biz burada balıkçılıkla İstanbul Boğazı'nda bir günde öldürdüğümüz 10 kuş... Ne yazık ki çok çok önemli bu popülasyon için. Zaten bunlar farklı farklı lokalitelerde örneğin Yunanistan adalarında, Malta'da, e, Fransa adalarında ürüyorlar. Birbirinden izole popülasyonlar olduğunu düşünüyoruz bir yandan. E, biz burada 11'e ile atıyorum Yunanistan'da üreyen bir popülasyonun aslında büyük bir kısmına zarar vermiş olabiliyoruz gibi böyle arkasında da e, türün e, biyolojisine dayanan, ve popülasyona ciddi zarar veren bir olay bu. Hem de çok gereksiz bir ölüm bir yandan. Yani balıkçı da o kuşu avlamak istemiyor. Dolayısıyla engellenebilir bir durum. Bir kuşun bile kaybı çok önemli burada. Evet. Peki popülasyonu tehlike altındaki bu yelkuman kuşları genel olarak da deniz kuşlarıyla ilgili herhangi bir koruma kararı, böyle bir statü, böyle bir program var mıdır? Türkiye'den bahsediyorsak evet, Türkiye'den bahsediyor. ne yazık ki hayır henüz bir e, deniz kuşu izleme programı gibi bir şeyimiz yok Türkiye'de. E, şöyle deniz kuşun çalışan insan sayısı da bilim insanı sayısı da zaten e, çok çok az. Türkiye'de birkaç kişiyle zaten hani kuş bilim sayısı da paralel bir şekilde az. E, bizim eli yani Türkiye'de iki tane açık deniz kuşu türü yaşıyor. Üç tane pardon yer kovan, boz yer kovan ve fırtına kırlangıcı. Üç açık deniz kuşu türü. Ee, yani bunların Türkiye'de ürediğinden de şüphe ediliyor ama henüz hiçbir şey kanıtlanmış değil. Ee, Bizde biliyorsunuz av, e, Merkez Av Komisyonu'ca korunan veya işte Merkez Av avlanma kararı olan kuşlar var. Ama tabi yerkolanlar deniz kuşu olduğu için e, karaya ait olan kuşlara e, yönelik yapılan mevzuata çok girmiyorlar. E, denizde de denizde olan mevzuat da genelde balıkçılıkla ilgili olduğu için yine oraya da çok girmiyorlar. Aslında böyle arada kalmış bir grup. Türkiye'de henüz bir şey yok ama e, biz ben 2010 yılından bir yer yani kovan kuşları çalışıyorum. Doktorama bu kuşlar üzerine yapıyorum. Ve mümkün olduğunca Yelkova'nın izleme projesi yürütüyoruz. İstanbul Boğazı'nda sayımlarını gerçekleştiriyorduk. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nda da yaptık bunu. Biz elimizden geldiğince hem gerek İstanbul Kuş Gözlem Topluğu, gerek Doğa Derneği, gerek diğer doğa korumayla ilişkili derneklerin desteğiyle Yelkova'nın hakkında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hem bakanlıklar bünyesinde hem de genel kamuda, halkta. Ee, ama henüz bir ne yazık ki akademide bir bilimsel bir şekilde bir izleme programı yok ne yazık ki Hı -hı. deniz kuşlarına ait. Anladım. Yani bu konuda hem bir mevzuat eksikliği var anladığım kadarıyla bir boş değinilmeyen bir alanda kalmışlar deniz kuşları hem de bu konuda çalışan bilim insanı sayısı çok az. Evet aynı şekilde. Ee, biz de şöyle bir şey eklemek isterim. Bu hedef dışı avlanma özellikle ticari balıkçılığı yani orta balıkçılığında dünyada çok fazla örneği yok en azından. Biz hani buradan e, bir örnek çıkartmış olduk bu, bu olayla, üzücü olayla. E, hedef dışı avlanmanın ticari balıkçılıkta olan kısmı özellikle şu anda Avrupa'da e, kuş koruma... E, derneklerinin çok fazla üzerine eğildiği bir konu. Türkiye'de yavaş yavaş geliyor aslında bu konunun ucu. Çünkü yani artık çok çok e, farkındayız ki deniz kuşlarını biz gereksiz yere büyük oranda balıkçılıkla girdikleri etkileşim sonucu kaybediyoruz. E, Keza bunun aynısı aslında Yunuslar deniz kaplumbağaları için de geçerli olabilir. E, ama özellikle deniz kuşları adına böyle çalışmalar mevcut ve umarım e, yakında da Türkiye'de daha sağlam bakanlıkla birlikte özellikle hem amatör hem profesyonel balıkçılıkta bunu izlediğimiz ölçümlediğimiz yani bunun miktarı ne kaç kuş ölüyor balıkçılıkla girdiği etkileşim sonucu yılda bunu çıkartabileceğimiz sistemlere doğru umarım gideceğiz yakında Peki deniz kuşlarının durum böyle kara kuşları böyle mi ayrılıyor teknik olarak bilemiyorum ama kara kuşlarında durum nedir oradaki popülasyonu koruyabiliyor muyuz buna dair önlemler alınıyor mu Buna dair bir mevzuat var mı ve bu yürütülebiliyor mu? Şimdi kara kuşları bildiğiniz gibi daha göz önünde olan kuşlar. Evet. Dolayısıyla onlara yönelik aslında biraz daha fazla çalışma mevcut. Ama Türkiye'de hala ne yazık ki çok yetersiz. Kuşlar bizim doğada hep şemsiye türler ya da gösterge türler olarak adlandırdığımız canlı grupları. Çünkü bir alanda var olan örneğin küçük omurgasız mikroorganizmaları görmek, gözle görmek, saymak vesaire daha zorken... Bir alanda kuşların varlığı genelde o alanda zaten besin zincirine, besin ağına dair de bilgi verdiği için kuşların altında beslendiği küçük mikroorganizmalara kadar bize bilgi verebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de kuşlar çok uzun zamandır zaten doğa korumada bir gösterge olarak kullanılıyorlar. Ee, tabii ki her türün ve her kuş grubunun koruma ihtiyaçları, biyolojileri gereği farklı. Ee, dolayısıyla daha özelleşmiş programlara ihtiyacımız var örneğin e, üveyikleri korumak için farklı bir strateji gerekirken, leylekleri korumak için çok daha farklı stratejiler gerekebiliyor. Ama sanırım en önemli yani kara için en genel söylenebilecek ve en önemli şeylerden birisi Türkiye çok önemli bir pozisyonda kuşlar açısından. Çünkü Batı Paleoaktik dediğimiz bölgede e, göç yollarını bağlıyor. Afrika ile Avrupa arasında bildiğiniz gibi göç yolunu bağlayan bir ülke. Ve e, kara kuşları genelde deniz üzerinden göç ederken çok geçmek istemedikleri için İstanbul ve Çanakkale boğazı gibi ya da Hatay'daki e, daralan yerler gibi bu dar boğazları tercih ediyorlar geçişlerinde. O yüzden Türkiye'nin aslında sorumluluğu çok çok büyük. Yani sadece Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan kuşları değil, dünya kuşlarını korumada, en azından Batı paletikteki kuşları korumada sorumluluğu çok büyük. E, çalışmalar var, evet. Korunan alanlarımız var. Önemli kuş alanları e, çalışması yaptı Doğa Derme'yi. E, fakat bunlar hala yeterince korunuyor diyemeyiz. Özellikle son yıllarda daha da özellikle gündeme gelen yapılaşma, kentleşmenin artışı, insan nüfusunun Türkiye'de artışı gibi baskılar tabii ki doğal alanlar üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Ve e, biz bir yerde kuşları kaybediyorsak emin olun orada zaten kuşlardan önce birçok şeyi kaybetmişizdir. Dolayısıyla e, en azından yasa yapıcıların bunu daha çok dikkate alması, kuşları kullanarak daha fazla alanı kullanması ve Türkiye'de sadece Türkiye'nin kuşları korumak değil yani gerçekten dünyanın kuşlarını korumak üzerine önlem almamız yönünde çalışması ümidimiz. Ben yeterli bulmuyorum açıkçası ama çabalarda var. Hiç yok değil yani. E, Avrupa'da yapılmış bir takım bilimsel e, araştırmalar var. E, tarımda kullanılan pestisitlerin özellikle neon neonikotuneit e, e, kimyasalının e, başta arılara, kelebeklere, e, uçan böceklere genel olarak bunun dışında kuşlara da zarar verdiği ve kuşların ölümüne, popülasyonun azalmasına neden olduğuna dair araştırmalar var. Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma var mı? Türkiye'deki durum nedir? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bize? Benim açıkçası çok detaylı bilgim yok. Bir araştırma yürütülüyor mu bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla yok ama hani belli üniversitelerde belli yerlerde yürütülüyor olabilir bu gibi çalışmalar. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi zaten kullanılan pestisitlerin arıları ve böcek türlerini diyelim büyük oranda oradan alması zaten birçok küçük ötücü kuş türü için bir tehdit çünkü bunlar bu daha küçük böcek türleriyle besleniyor. E, keza bizde de tarım alanlarında bağımlı kuşlar var. Yanlış tarım uygulamalarıyla büyük ihtimalle kaybettiğimiz kuşlar var. Özellikle e, oraları belli yuvalama alanı olarak kullanan ya da e, tek tip tarıma geçirmesi yüzünden beslenecek artık bir şey bulamayan muhtemelen birçok tür var. E, benim özelleştiğim alan bu olmadığı için çok detaylı yorum hı. yapamıyorum ama e, benim bildiğim, farkında olduğum en azından geniş çaplı bir çalışma bilmiyorum. Hı hı. E, siz yerkovan kuşları üzerine e, odaklandığınızı, o konuda bilimsel çalışmalar yürüttüğünü söylediniz. E, sizin çalışmalarınızdan biraz bahsedelim mi? Tabii ben dediğim gibi 2010 yılından beri yelkovanlarla ilgileniyorum özellikle. İstanbul Boğazı'nda ufak bir izleme çalışmasıyla başladık. Doğa Derneği ve BirdLife International ve İngiliz Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nin desteğiyle. Burada yapılmaya çalışılan şuydu. Biz bütün Avrupa'da, Avrupa'nın adalarında yelkovan kuşlarını görüyoruz. Yuvalarda sürekli bir yok oluş var. Üreme başarısı çok düşük. Peki İstanbul Boğazı'nda ne oluyor? Çünkü bu kuşların üreme dönemini atlattıktan sonra Karadeniz'e göç ettiğini biliyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerken hani sayı ne? Ne boyutta bir e, kuş geçişi var? Bunu bilmek istiyorlardı. Ve böyle çok küçük aslında bir keşif projesi olarak başladı İstanbul e, yani Koronizm Projesi. Biz bir sene gün e, İstanbul Kuş Gözlem Toplulu'ndan Gönüllü Kuş Gözlemcileri olarak sayımları gerçekleştirdik İstanbul Boğazı'nda. Her ay iki defa sayım yaptık. Yani bütün seneyi e, te, az çok temsil eder bir şekilde e, gözlemleyebildik diyebilirim. O, hemen projenin bitimine yakın Şubat ayında, yani bir sonraki senenin Şubat ayında yelkalman sayılarının çok çok çok yüksek sayılara ulaştığını görüyoruz. Yani şimdi belli bir aktivite var bu anda. İşte 20 binler, 30 binler yüksek olduğu zamanlarda. Ama Şubat ayında bir dönem geliyor. Böyle 50 bine, 70 bine, 90 bine falan çıkabiliyor o sayı. Ee, böyle olunca biz de tabi soru işaretleri uyandı. Ne oluyor Şubat ayında? Sonrasında biz Yel Projesi'ni aslında bir senelik başlayan bir projeydi ama biz bunu 2010'dan bu yana sürdürmeye devam ettik. 2014'ten sonra da bütün sayılarımızı sadece Şubat ayına indirdik. Şubat ayında bu kuşu takip etmeye aslında vaktimizi ayırdık. ve 2014 yılında zaten Şubat ayında 4 saatte tek bir yöne giden 90 bin tane kuşu saydık. Şimdi bu çok büyük sansasyon yarattı Avrupa'da. Çünkü bir zaten dünya popülasyonunu biz bunların 90 bin olarak tahmin ediyoruz... Biz İstanbul Boğazı'nda 90 bin sayıyoruz ki iki deneyimli kuş gözlemcisi olarak saydık. Yani hani sayımdaki hata varsa da birkaç binlik bir hata vardır en fazla. E ne oluyor o zaman dünya popülasyonu şu anda İstanbul Boğazı'nda mı diye bir e, soru çıktı ortaya. Tabii ki öyle değil. Muhtemelen e, dünyada 90 binden biraz daha fazla yerkovan kuşu yaşıyor. Fakat biz bunlara çok kolay erişemediğimiz için çok sağlıklı sayımlarla üreme kolonilerinde sayılarını belirleyemiyoruz. Bir böyle bir e, problemimiz var yerkovanla ilgili. İkincisi bu 90 bin bireyin ne olduğunu bilmek çok önemli. Yelkovanlar Şubat ayının başında zaten üremeye başlarlar Şeyde, Avrupa adalarında diyelim bilinen. Ve Şubat ayında gelir çiftleşirler. Dişi ve erkek buluşurlar yuvada. Denizde ayrı geçirirler çünkü üreme dışı dönemini. Buluşurlar çiftleşirler ve bir süre o yuvanın yakınında takılırlar. Çünkü o yuvayı bir şekilde savunmak zorundalar. Herhangi bir diğer birey gelip o yuvayı almaması gerek Böyle olunca üreyen bireyler yuvalarının yakınındaysa Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda bulunan yer ne olduğunu bilmek önemli. Daha önce şeyden bahsetmiştim 5 yaşına kadar üremeye başlamıyorlar. Bizim şüphelerimiz bu İstanbul Boğazı'ndaki 90 bin bireyiz büyük çoğunluğunun üremeyen bireylerden. Yani ortada keşif gizlisi yapan üremeyen Bireyler mevcut. Benim doktora tezim özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen bu 90 bin bireyi bir noktası alarak Şubat ayında çok yüksek sayıda gördüğümüz yerkovan kuşlarının nereden geldiğini, nereye gittiğini, üreme statülerini araştırmaya çalışıyor. Yani aslında biz buna biraz hareket ekolojisi diyoruz benim çalıştığım Anladım. konsept bu. Ee, Dilek Hanım ee, özellikle hangi süremiz çok yoğun kuş alıyoruz. Örneğin Doğu Akdeniz'den mi bize daha çok kuş geliyor yoksa Batı Akdeniz'den de kuş geçiş yapıyor mu Karadeniz'e? bunu bilmek çok önemli. Çünkü eğer her yerden bütün Akdeniz popülasyonu karışarak Karadeniz'e İstanbul Boğazı aracılığıyla geçiş yapıyorsa İstanbul Boğazı'nda bu kuşun başına gelebilecek en ufak bir şey bütün dünya popülasyonunu etkileyecek demektir. Bu yüzden bu bilgileri ortaya çıkartmak önemli. Benim doktor tezim biraz buna odaklanıyor. Ee, çok teşekkürler Dilek Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ee... Programımızın burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Tohum'dan Hasa'da Ekolojik Yaşam programında tekrar görüşmek üzere. Tohum'dan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Açık Radyo program destekçisi olun